geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü'nün yani IGSD Institute for Governance and Sustainable Development tarafından yapılan yeni bir araştırma, tek başına karbonsuzlaştırmaya dayanan iklim politikalarının küresel ısınmayı uzun vadede 2 derecenin altında tutmak için yeterli olmadığını ve iklim değişikliğini engellemek yerine yakın vadede ek bir ısınmaya neden olacağı sonucuna vardı. İklim değişikliğini zamanında azaltmak hem yakın hem de uzun vadeli küresel ısınmayı önlemek için kendi içinde tutarlı bir yaklaşım başlıklı çalışmaya göre metan gazı gibi kısa ömürlü kirleticilerin keskin bir şekilde kesilmesi iklim krizinin yaratacağı en kötü sonuçların önlenmesinde yardımcı olabilir. Buna göre... Paris anlaşmasında belirtilen küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üstünde sınırlandırma hedefine ulaşmanın yolu karbondioksit emisyonunu azaltmanın yanında metan gazı, siyah karbon kurum, hidroflorokarbonlar ve troposferik ozon gibi kısa ömürlü iklim kirletişlerinin salımını da kesmekten geçiyor. Çalışma yalnızca karbondioksit emisyonlarını azaltmak ancak metan ve HFC'leri kesmekte başarısız olmanın kısa vadede yani 2050 öncesi küresel ısınmayı hızlandıracağını ve ancak uzun vadede 2050 sonrası yavaşlatabileceğini söylüyor. Bilim insanları bunun dünyaya iklim felaketini önlemek için bir mücadele şansı verebileceğini söylüyor. Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli zeytinyağı ile ünlü olan Milas'ta zeytinciliğin tarihsel ve kültürel önemini, ekonomik potansiyelini ve kömürlü termik santrallerle kömür madenleri nedeniyle karşı karşıya olduğu tehlikeleri anlatan buna rağmen köyümüzde Ölmez Ağacın Hikayesi belgeseli çevrem içi olarak yayınlandı. Yönetmenliğini Selen Çatal yaptığı belgeselin ilk gösterimi geçtiğimiz Nisan ayında iklim için 350 Avrupa İklim Eylem Ağı yani Kent Europe ve Milas Kent Konseyi ortaklığında Milas'ta düzenlenen Yerel ekonomi için dönüşüm fırsatı. Milas'ta zeytincilik raporu tanıtımında gerçekleştirilmişti. Belgeselde Milas zeytinyağının Avrupa Birliği coğrafi işaret alanı olan Türkiye'den tek zeytinyağı olduğu vurgulanırken bunun bölge ekonomisi için çok önemli bir fırsat olduğunu da altı çizilmiş. Milas'ta yer alan kömürlü termik santrallerin yol açtığı kirlilik ve kömür madenlerinin sürekli genişlemesinin zeytinyağları tahrip etmesi termik santrallerin Milaslılara da Yol açtığı sağlık sorunları ve santral kirliliğinin ve maden genişletmelerinin köylülerin geçim kaynakları ve yaşam alanları üzerindeki etkileri belgesel üzerinde durulan diğer konular. Zeytincilik 4000 yıldan beri Milas için önemli bir geçim kaynağı. Ancak Milas'ta yer alan termik santrallerin kömür ihtiyacını karşılamak için bölgedeki kömür yatakları zeytinlikleri yok ederek genişlemeye devam ediyor. Belgeselde ikiz köylüler zeytinlik alanları koruyan ve kamuoyunda zeytin kanunu olarak bilinen 1939 tarihli zeytincinin islahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki kanunu kömür şirketlerinin geçmişte delmek için köylüyü yanlış bilgilendirerek kesim izne tabi olan zeytin ağaçlarını köylünün kendisinin kestirdiklerini anlatıyor. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ümmühan Gökovalı belgeselde yerel ekonomi için dönüşüm fırsatı Milas'ta zeytincilik raporuna atıfta bulunarak Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin sadece 2021 yılında verilen 260 milyon Türk liralık kamu desteğinin zeytin sektörüne kaydırılması durumunda bu meblağın zeytine dayalı bir yerel ekonominin kurulmasında çok önemli bir rol oynayabileceğinden bahsetmiş. İskoçya'da emekli bir maden işçisi suda anında çözülen bir ıslak mendil icat etti. 65 yaşındaki Brian McCormack tuvaletten makyaj temizliğine pek çok alanda kullanılabilecek buluşunda evde bağırsak kanseri testi için dışkı örneği alırken yaşadığı zorluklardan ilham aldığını söylüyor. McCormack laboratuvarım dediği mutfağında ev temizlik ürünleriyle 6 yıl önce başladığı çalışmaların planlandığı gibi gitmemesine hatta mikrodalga fırınında patlatmasına rağmen yılmadığını söylüyor. Çevre dostu bir ürün geliştirmek kolay olmadı diyen Brian McCormack kimya bilgisi olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir çözünebilir kağıt şirketine gitmiş ve kendi tasarım patentiyle klosete atılabilen dışkı örneği alma kiti geliştirmiş. Bu ürüne İsveç hükümeti de ilgi göstermiş ancak İngiltere'deki ulusal sağlık hizmetleri pahalı olduğunu söyleyerek McCormack'a geri çevirmiş. İskoçya Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın direktörü Lang Banks'a e, Plastik içeren ıslak mendillere karşı gerçek anlamda sürdürülebilir alternatifler geliştirebilecek olanları büyük bir küresel iş fırsatı bekliyor diyor. Banks ise şöyle devam ediyor. Tek kullanımlık ıslak mendiller çevre için bir felaket. Bütün okyanuslarımızı kirletiyor. Deniz canlılarına zarar veriyor. Bu yüzden gereksiz tek kullanımlık plastiklerden ve plastik içeren ürünlerden kurtulmalıyız. Siz hala ıslak mendil mi kullanıyorsunuz? Plastik içerikli mendilleri kullanmayın. Good for Trust sosyal girişimi 28 Mayıs Cumartesi günü Maçka Sanatçılar Parkı'nda Barış Parkı'nın üstünde Şişli Belediyesi ile birlikte iyilik şenliği düzenliyor. Ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapan üreticilerin ürünlerinin bulunabileceği ayrıca çok sayıda panel ve atölyelerinde olacağı çocukların katılabileceği bir şenlik. Saat 10'da başlıyor akşam 8'e kadar Maçka Sanatçılar Parkı'nda good Trust, sosyal medya hesaplarından daha ayrıntılı programına bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Sabah 10'da da matını kapan gelsin yoga var. İklim krizine karşı doğa için hareketli geçtiğimiz bir gelecek biliyoruz. Esen kalın.